Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah, nahmiduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve neuzubillahi min şururi enfisina ve min seyyate amalina. Men yehtihillahi fe la muzillelah ve men yudlil fe la hadiyelah ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şirikelah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emma sallallahu ve sadri emri Tevhidi gerçekleştiren kimsenin hesapsız cennete gireceği ile ilgili Hadis-i şerif ve ayet kelimelerinden okuyacağız inşallah. Allah Azze ve Celle Nahil Suresi 120. ayetinde İbrahim başlı başına bir ümmet idi. Kanitendillah ve Hanif idi. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Kanitendillah Allah'a boyun eğen kimselerdendi. Anlamında. Müminun Suresinin 19. ayetinde de Onlar ki Rablerine şirk koşmazlar. Yani müminlerin bu asfı Bu Sayın bin Abdurrahman şöyle anlatmaktadır, Said bin Cübeyr'in yanındaydım. Dün gece düşen yıldızı kim gördü diye sorunca ben gördüm dedim. Sonra da namaz kılıyor değildim, beni bir şey sokmuştu dedim. Ne yaptın dedi, Rukye yaptım dedim. Seni buna sevk eden nedir diye sordu. Bize Şabi'nin tahtis ettiği yani rivayet ettiği hadistir dedim ne etti size dedi. Bize Bureyde bin Husayb'ın şöyle dediğini tahdis etti. Rukya ancak nazar ve zehirlenmeye karşı yapılabilir. Yani muska deniliyor ya. Evet. Rukya okunarak yapılır. Yazılı olursa buna muska denir. Yazılı olan caiz değil. Okunarak. Bunun üzerine Said bin Cübeyir şöyle dedi. İşitliğini uygulayan ne güzel etmiştir. Fakat bize İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bana ümmetler arz edildi. Öyle peygamber gördüm. Yanımda on kişiden daha az sayıda bir grup insan bulunmaktaydı ümmet olarak. Başka bir peygamberin yanında bir iki kişi vardı. Bir başka ah. peygamberin yanında hiç kimse yoktu. Allah Allah. Büyük bir kalabalık bana gösterildi. Kendi ümmetim sandım. Bu Musa ve kavmidir denildi. Sonra daha... Ufka bak denildi. Bir de baktım ki oldukça büyük bir kalabalık. İşte bu senin ümmetindir denildi. Beraberlerinde hesap ve azap görmeden cennete girecek 70 bin insan bulunmaktadır. Daha sonra kalktı ve evine girdi. Gerideki insanlar hadiste bahsedilen 70 bin kişi hakkında konuşmaya başladı. Kimisi bunlar Resulullah'ın ashabıdır dedi. Kimisi de İslam'da doğup da Yüce Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış olan insanlardır dedi. Başka şeyler de dile getirdiler. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hmm. yanlarına çıktı. Aralarında konuştuklarını ona da anlattılar. Bunun üzerine onlar kendilerine rukiye ya yapılmasını talep etmeye, rukiye ya yapılmasını istemeyen, dağlama yöntemiyle tedavi yapmayan, uğursuzluğa inanmayan, yalnızca Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Ukkayşe bin Mihsan radiyallahu anh kalkıp Allah'a dua et de beni onlardan kılsın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen onlardansın buyurdu. Başka bir adam kalkarak beni de onlar arasına katması için Allah'a dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ukkaşe senden önce davrandı, seni geçti buyurdu. Bu Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Bundan çıkan bazı e, faydalar var. Birincisi insanların tevhid konusundaki mertebelerinin farklılığı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ümmeti kalabalık bir şekilde arz ediliyor ve bunlar içerisinde 70.000 kişinin hesapsız olarak cennete gireceğinden bahsediliyor. Tevhidin gerçekleştirilmesi hakkında bir açıklama var burada. Tevhidin gerçekleştirilmesi mesela burada örnek olarak ne verilmiş? Ruhiye yapılmasını istemeyen, kendisine okunmasını istemeyen, dağlama yoluyla tedavi yapmayan, uğursuzla inanmayan kimseler. Allah Sübhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ı hiçbir zaman müşriklerden olmadı buyurarak övgüyle almaktadır. Yüce Allah, veliler hakkında şirkten uzak kalmaları sebebiyle övgüde bulunmaktadır. Yani e, kullukta Allah'a daha da yakınlaşmış kimseler. Rukye ve dağlamanın terk edilmesi, tevhidin gerçekleşmesine dahildir. Tevekkül hasretine bu özelliklerin hepsini bir arada barındıranlar sahiptirler bahsedilen mertebeye ancak amel işlemekle ulaşabileceklerini iyice kavramış olan sahabenin nedenli ilmi derinlik sahibi oldukları ortaya çıkmaktadır. Asabın hayır işlemeye olan düşkünlüğü anlaşılıyor yine. Hem keyfiyetleri açısından hem de çoklukları ile bu ümmetin üstünlüğünün öğrenilmesi. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Musa Aleyhisselam'ın asabının üstünlüğü. Bu ümmetlerin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz edileceği her bir ümmetin ayrı ayrı ve kendi peygamberleriyle haşredilecek olması, peygamberlerin davetine olumlu karşılık verenlerin az oluşu, davetini hiç cevap alamamış olan peygamberin mahşere yalnız başına, tek başına geleceği. Bu bilginin faydası ise şudur, çokluk ile aldanmamak ve azlık yüzünden yalnızla çekilmemek gerekir Veya azlık yüzünde e, endişe etmemek lazım. hoş Nazar ve zehirlenmeler karşısında rukye yapılmasına ruhsat var. Rukye şimdi yapan var mı hocam ben bunu ilk defa alıyorum. Şimdi rukye demek diyelim e, hasta hasta, hasta biriz Fatih okuyoruz yani bunun için bile ocak olması ne Ama bileyim. Hocam orada yapıyor musunuz? rukye oldu ha. <gülüyor> <gülüyor> Mesela hastaya felak nas okuyoruz ma'visateyin sureleri dediğimiz felak nas okuyoruz. Ha, rukye Bu yani. rukyedir yani okumak. Yani ayetlerle şifa talep etmek. Yani ne yaptığımız bir yani şey bilmiyoruz İşte rükü yapabiliyor. Otuz tane davar veriyorlar ya, He. bir şeylerini kabul etmiyorlar. İşittiğini uygulayan ne güzel etmiştir. Fakat sözünden anlaşıldığı gibi, selefin ne kadar derin bir ilme sahip olduğu ve birinci hadisin ikincisine muhalif olmadığı. Yani e, birinci hadiste net diyordu. İşte e, Ruhya ancak nazar ve zehirlenmeye karşı yapılabilir, diyor. Burada bir sınırlama var. Nazar ve zehirlenme. Bunun dışındakilerde Ruhya yapılmasını istememek tevhidin gerçekleşmesinde bir etken. Selef, birilerini onda bulunmayan özellikler övmezlerdi. Yani günümüzde olduğu gibi işte... Galsus, Zahale'in, bilmem ne, insanların ve cinlerin imdadına yetişen gibi böyle aşırı övdüler. Onda olmayan sıfatlarla övmek. Bu tür şeyler onlarda yani selef dediğimiz sahabe ve tabi'in aslında olmayan şeyler. Sen onlardansın sözünün peygamberliğine delil olmaz. Ukhaşe radiyallahu anh'ın, burada fazileti de ortaya çıkıyor. Üstü kapalı sözler kullanılması ve Resulullah aleyhissalatü güzel ahlakı. Bu bab geçen hafta e, işlediğimiz konunun bir devamı ve tamamlayıcısı mahiyetinde. Tevhidin gerçekleştirilmesi demek hem büyük küçük her türlü şirkten hem de itikadi, sözlü ve ameli her türlü bid'atten ve isyanlardan arındırılması, temizlenmesi demektir. Bunun yolu da söz, fiil ve iradelerde ihlasın tam anlamıyla sağlanmasından Tevhidin aslına aykırı olan büyük şirk ve kemalini zedeleyen küçük şirkten uzak kalmaktan geçer. Ayrıca tevhidin safiyetini bozan, temizliğini, arılığını bozan, kemalini engelleyen, etkisinin meydana gelmesine mani olan bid'at ve günahlardan da kurtulmak gerekir. Kalbi iman ve ihlasla dolu olarak tevhidi gerçekleştiren, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine boyun eğmek, yalnızca ona yönelmek suretiyle amellerle bu tevhidini tasdikleyen, ve herhangi bir günahta ısrar ederek tevhidi zedelemekten sakınan kimse hesapsız olarak cennete girer. Cennete öncelikli sırada girmeye hak kazanmış kimseler arasında bulunarak cennetin çeşitli derecelerine yerleşir. Tevhidin gerçekleştirilmesini sağlayan özel hususlardan biri de mutlak anlamda Allah'a yönelmek ve güçlü bir tevekkülle bağlanmaktır. Hiçbir konuda yaratılmışlara kalben yönelmemek, başvurmamaktır. İstenecek şeyin ne lisanı halle, ne de lisanı ı kal ile yaratıklardan, yaratılmışlardan istenmemesidir. İçiyle, dışıyla, sözüyle, fiilli, fiilleriyle, sevmesi ve nefret etmesiyle, kısacası tüm hal, tavır ve davranışlarıyla insanın tek maksadının Rabbinin rızasını kazanmak olması gerekir. Bu konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Anladım. yolunu takip etmek gerekir. İnsanlar bu önemli konuda çeşitli derecelere sahiptirler. En'am suresinin ayetinde, 132. ayetinde Allah Azze ve Celle herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır görülüyor Tevhidin temenni ve gerçekten uzak bir takım iddialarla, değersiz laflarla gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu sözde olmuyor. Hayata yansıması lazım. Tevhidin gerçekleşmesinin tek yolu, iman esaslarının ve ihsan gerçeklerinin Kalplerde derinlemesine kök salması ve bunun güzel ahlaklarla ve salih amellerle tasdiklenmesidir. Bu şekilde tevhidi gerçekleştirmiş olan kimse daha geçen hafta bahsettiğimiz faziletlere de eksiksiz olarak sahip olur. Yani e, Muaz radıyallahu anh hadisinde mesela ne diyordu? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir ey Muaz? Allah ve Resul daha iyi bilir dedi. O da buyurdu ki, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ona Allah'a ortak koşmamalarıdır. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hatta nedir bilir misin? Allah ve resul dahilir deyince buyurdu ki Allah'ın onlara azap etmemesidir buyur. Yani e, Allah'a hiç koşmadan kulluk edilmesi mutlak anlamda e, yapmamız gereken bir şey. Tevhid ehlinin yani e, sürekli haf ve reca dediğimiz korku ile ümit arasında bulunması gerekiyor. Bu korku mesela şirkten endişe duymak gerekiyor. İnsanın e, her an şirke düşebileceğinin e, endişesini taşıması gerekir. allah Teala Nisa suresinin 48 ila 116. ayetlerinde her iki ayette Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını yani diğer günahları dilediği kimse için bağışlar buyuruyor. Şimdi bu ayet bize günahlara karşı e, cesaret verici olmaması lazım bu tarafta. Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında günahları bağışlar diyor. Yani Dilerse bu, hocam. Dilerse diyor. Dilerse diyor. Yalnız burada <gülüyor> şöyle bir şey var. Mesela hadiste ne diyor? Kişi mümin olduğu halde zina etmez. Kişi mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Kişi mümin olduğu halde içki içmez. Bunun anlamını hiç düşündünüz mü? Ne anlama gelebilir? Bir başka hadiste çünkü e, Ebu Zerra da Fahant <gülüyor> diyordu Ey Allah'ın Resulü işte, La ilahe illallah diyen cennete evet. girer buyurunca Zina etse de mi? Zina etse de. Hırsızlık yapsa da mı? Hırsızlık yapsa da. İçki içse de mi? İçki içse de. Ebu Zerin burnu sürtülse de Evet buyurur Allah resulül Şimdi bu hadiste bu hadis ikisini bir arada düşündüğümüz zaman Nasıl anlamamız lazım? Hocam, iman Kişi Kişi mümin olarak zina etmezse hadise böyle burulur. Diğer taraftan la ilahe illallah diye zina ise de cennete girer diyor. Günah çektikten sonra değil. Günah çektikten sonra gelecek ama şimdi şöyle bir şey var burada. Kişi mümin olduğu halde zina etmez deme. İnsan e, ilk önce bir takım ruhsatları kendisine mübahları mübahları. Hayat tarzı haline getirir. Mübahları umursamaz olur. Sonra bu işte mekruhlar, küçük günahlar derken büyük günahlara dönülür. Bu günahlar kalbi karartır, karartır. İman artık o insanı terk eder. İman çıkar diyoruz, Evet hocam. İşte o zaman kişi mümin olduğu halde zina etmez. Yani kamil, mümin. <gülüyor> insan e, kamil bir imanla zina etmez demektir bunlar. Günahları e, dikkate almak lazım. Ne diyor Haz Hazreti Aisha'da yalan ha? Günahın küçük mü ne değil? Kime karşı işlediğine bak diyor. Yani Allah Teala ya isyan, küçük günah da yuvasa isyan. Yani biz bunları günahları küçük günah büyük günah diye ayırmadan Allah'a isyan oluşuna dikkat etmemiz lazım bundan önce. Halil aleyhisselam da şöyle demektedir. Yani İbrahim aleyhisselamın ağzından Allahü Teala İbrahim suresi 35. ayetinde beni ve uğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim aleyhisselam böyle dolayı diyordu. Nesli için. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğu sorulduğunda cevabın riyadır buyurmuştur. Gösteriş. Yani amellerdeki samimiyetin Allah için oluşun bozulması. Şirke giriyor mu abi Bu tabii ki. <gülüyor> şimdi, şimdi şirk nedir? Allah herhangi bir sıfatında ortak koşmaktır. Şimdi biz diyelim bir namaz veya başka bir ibadet. Ne için yapıyoruz? Veya sadaka veriyoruz. Allah için olması Allah lazım için. değil mi? Biz bunu başkalarının hoşuna gitmek için yapmış olursak ne olur? Yani Allah-u Teala'nın rızasını aramak noktasında başkalarına ortak koşmuş oluruz. burada yalnız sizin dediğiniz gibi yapan çok hocam ya. Bak ben çok namazımı kılmam. Ama bazen içime öyle Allah'tan ilham geliyor namazımı kılıyorum. Hani Allah'tan korktumla kılıyorum ya. Ha. Bazen böyle televizyonda falan olaylar, pislikler görüyorum. E bakıyorum bu dünya boş. Şimdi kardeşim. E, bir işin... yaşımız geçtiğinden bilmiyorum artık. Tam kendimi imana bağlayamıyorum. Namazımı tam tam taklavatla kılamıyorum. Yani Şimdi, eğer, eğer bazen pisliğim oluyor. Onlar da kılamıyor. Şimdi ikisinin ortasını bulamıyorum ben? Şimdi bizim e, bir kere şunu iyi bilmemiz lazım. Yani e, eğer namaz konusunda gevşeklik gösteriyorsa Acayip gevşeklik var yani. her, her birileriniz için biz bu namazın mahiyetini iyi kavramamışız demektir. Temel zaman yani, aynaplanıyor burada. E, şimdi zararın neresinden dönersen kârdır da denilir değil mi? Çok doğru bir söz. Bir kul eee imanın tüm şubelerini tamamlamamış olabilir. Tamamlayamayabilir. Bunun hepsine gücünü yetmeyebilir. Ama eline geçirdin de kaçırmaması lazım. Şöyle düşünmek lazım. allah Teala Zariyat suresi 56. ayetinde ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu ayette anlıyoruz ki bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Diğer taraftan Yasin suresinde ''Ey Ademoğlu, şeytana kulluk etmeyin, sizden ahid almadık mı? Şeytana kulluk etmeyin.'' diye diyor. Demek ki insan dünyada kulluktan kurtulamıyor. Ya Allah'a kul olacaktır ya şeytana. Diğer taraftan başka kulluk çeşitleri de var. Mesela ''Gördün mü hevasını ilah edineni?'' diyor Allah Azze ve Celle. ''Hevası nefsinin arzuları'' demek. Heva demek ki ilah ediniliyormuş. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte altının kulu helak olsun, gümüşün kulu helak olsun, şatafatlı elbisenin kulu helak olsun, kadının kulu helak olsun buyuruyor. Demek ki bunları da insan Rab edinebiliyor. Allah'a kulluktan alıkoyan her şey Tagut ismini alır allah Teala Tağut'tan sakınmamızı emrediyor. Tağut ismini alır. Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. Allah kendisine kulluk edilen her şeyde ilah ismini alır. Biz La ilahe illallah diyoruz ya mesela kişinin Müslüman olması için illaki bunu söylemesi lazım. Değil mi? Bu La ilahe illallah sözü e, boş bir söz değil. Yani La ilahe illallah demek. La ilahe derken bu kısmı nefidir. Yani hiçbir ilah yoktur. İllallah. Ya Sadece Allah vardır diyoruz. Biz ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Eğer biz bunu bilmeden e, la ilahe illallah diyorsak biz kendimizi kandırmış oluruz. Ben doktorum demekle ben doktor olmam. Tıp ilmini bilmem lazım. Veyahut da şöyle düşünelim. E, birisi sana geliyor diyor ki şimdi la ilahe illallah sözünü mücevvet anlamadan, bilmeden, idrak etmeden söylemek eğer kişi Müslüman yapıyorsa Bir kişi de getirir sana İngilizce olarak e, Allah'ı inkar eden bir cümle Sen de onu söyle vermekle haşa Kafir verirdi. Anlamını bilmeden söylemekle Ama öyle değil Nasıl ki bunun anlamını bilerek söylediğin takdirde Kafir oluyorsan La ilahe illallah sözü de Anlamını bilerek söylemekle olur La ilahe illallah sözünün lazımı Mütelazımı vardır Gerektirdiği şeyler vardır Mesela bak bu ayetler Eee Nedir? Bir kulluktan bahsediyor Allah Teala. Tek bir ilaha kulluğa, kulluk etmeye yüksünen pek çok ilaha kulluk etmekten kendini kurtaramaz. Eğer kişi Allah'ın kulu olmazsa şeytanın kulu olur, nefsinin kulu olur, paranın kulu olur, Hı. kadının kulu olur. Şu an devrede hepsi de var değil mi acaba? Yani bu imanın e, olmazsa olmazıdır. Bu iman safhasından sonra, mesela La ilahe illallah derken, La ilahe e, kelimesiyle, ifadesiyle e, kendisinde ilahlık vasfı bulunan her şeyi reddediyoruz. Küfür ediyoruz, inkar ediyoruz. Ancak Allah. Kendisine kulluk edilen yalnız Allah'tır diyoruz bak. Kulluk edilmeye layık olan sadece Allah'tır. Yerleri gökleri yaratan, hayat veren, rızık veren, yaşatan, öldüren, Kainatın idaresini elinde tutan, gerçekte veren, alan, öne geçiren, geri bırakan Allah'tır. Esma-ül Hüsna'yı bir düşünün. Hani Esma-ül Hüsna diyoruz ya, bunlar sayan cennetliktir diye. Bunlar sayan cennetliktir demek. O hadiste geçen ihsa kelimesi böyle dilde saymak değil. İhsa kelimesi e, saymanın birebir anlamı, anladığımız manada saymanın birebir anlamı tadittir. Kim tadat ederse der hadiste. Öyle demiyor. İhsa ederse diyor. İhsa ederse demek, şuuruyla kavrayarak bunu hayatına uygularsa demek, kuşatmak demek. Şimdi, Esma-ül Hüsna'yı Birer birer alın. La ilahe yerine onu koyun. İşte la rahmane illallah. Ra, la rahime illallah. Mabur Allah'tan illallah. başka rahman, Allah'tan başka rahim, Allah'tan başka mabud, Allah'tan başka rezaq, Allah'tan başka metin, Allah'tan başka hay, Allah'tan başka kayyum. Yok. Yani bütün bu sıfatlarda Allah'ı birlemek gerekiyor. Mesela, bir kimse la ilahe illallah diyor ama diyor ki bizim komşu Falbahar diyor. İşte bu tevhidi alıp götürür. İşte bu tevhidi alıp götürür. La ilahe illallah diyor, benim şeyhim kalpten geçeni bilir diyor. Benim şeyhim ne zaman öleceğini bilir diyor. Bunlar şirkeye giriyor değil mi hocam? Tevhidi evet. iptal ediyor, şirke giriyor tabi. Bak, Allah Teala müşrikler hakkında, ki Mekke müşrikleri, onlar diyor. Şirk koşmadan iman etmezler. İman var. Müşrik hiçbir zaman Allah'ı inkar eden değildir. Müşrik Allah'a iman eden fakat Allah'a ortak koşandır. Önce şirki elami, değil mi? Onlar. Ha, şimdi şöyle düşünün bak. Bir örnek. Her zaman bu örneği veriyoruz. Ee, gayet de anlaşılması için uygun oluyor bu örnek. Ee, kaybı Allah'ın bildiğini bilmek. Nedir? İmandır değil mi? Allah'ın gaybı bildiğine inanıyoruz. Evet, evet. Bu imandır bak, bu işin zemini. Allah sadece bunu kabul etmiyor. Gaybı sadece Allah bilir. Başkası bilmez. İşte bu da tevhiddir. Aradaki farkı çözebiliriz Tevhid, mi? Tevhid birlemek yani Allah'ı. Allah'ı birlemek. Yani gaybı Allah bilir. Ee, bu o. imandır. İşte Allah'tan başkası, başkaları da bilir, veliler de, evliyalar da bilir, falcılar, kâinler de bilir. Ne oluyor? Bu iman, işte bunu kabul etmiyor allah Teala. Sadece Allah bilir gaybı. Rızık veren kimdir? Allah. Allah. İşte benim rızkımı patronum verir. İşte şöyle yapmazsam işten atarlar, rızkımdan olurum. İşte o bu. Bu şirkete giriyor mu hocam. Tabii ki. Bunlardan da öyle düşünüyor. Bunlar şirktir. Bunlar şirktir. Biz tevhidi anlamadıkça <gülüyor> bu bu problemleri yaşıyoruz. Başını açıyor yani işten atacaklar diye. Namazı kılmıyor adam. Cuma'yı kılmıyor. İşte ona burayı düşünüyor, var, vermiyor diye. Bu şirk onu ilah edinmiş oluyor. Onun dediğini yapıyor. Allah'ın dediği geride kalıyor. İbadet de insan o zaman dediğiniz gibi şey miydi? Onun kulluğunu yapıyor. Şirket. Şimdi Şimdi eee ibadette de aynı şekilde. Mesela eee biz sufilerler neden uğraşır? Daha doğrusu biz uğraşmıyoruz da tebliğ etmeye çalışıyoruz sadece. yani e, Diyoruz ki insanlara Sufi olsun olmasın artık. Çünkü başka insanlarda da var bu tür hastalıklar. Şefaat ya Resulallah demeyin. Medet ya, Abdülkadir veyahut da herhangi bir mahluktan manevi yardım istemeyin. Tabi mı kullanıyorlar Tabii. Mesela Sufilerin her hatmesine vardır bunlar. Kıl şefaat ya Resulallah, himmet ya, pirdestur ya, nüşrit ya, hud diyerek bütün tarikatların hatmesine vardır Orada bu işlemek. Şefaat et ey Allah'ın Resulü, himmet et ey pir, ey mürşid diyerek, kabirlere gidip de aynısı da oluyor. Kabirlere kurban kesilmesi, adaka diyor, kabirde kesiyor. Yüzün suyu diyor ya, burada yatan Abdülkadir hürmetine, ya da hacı bayram yüzün suyu hürmetine diyor ya. Şimdi, e, dua bir ibadettir. Allah azze ve celle Cihan Suresi 18. ayetinde Allah ile beraber hiç kimseye yalvarma diyor. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarma diyor. Bunlar Allah ile beraberi de bırak. Yani müşrikler öyle yapıyordu. Allah ile beraber putlarına. Putlar deyince taşlardan ibaret değil putlar. Putlardan kasıt adlarına putlar dikilmiş veli kullardı. Yani Mekke toplumu zannetmeyin ki Allah'ı inkar eden bir toplum. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerineydi bunlar. Dine bir takım bidatler soktular. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlardı. Hala devam ediyorlardı peygamber efendimiz döneminde. Allahü Teala Teala'nın müşrik dediği insanlar. Desen ki onlara yerleri gökleri yaratan kim? Derler ki Allah diyordu Allah Azze ve Celle. Ayette. Onlara desen ki kainatın idaresini elinde tutan ki? Derler ki Allah. Yani rububiyet tevhidi noktasında problem yok. Mekke müşriklerinde. Günümüzdeki insanlarda da yok. Ama işte bu kurtarmıyor. Demek ki, ki peygamber efendimiz La İlahe İllallah tevhidiyle gönderildi. La İlahe illallah dediği zaman onlar bu kelimenin manasını biliyorlardı. Söylemeye yanaşmıyorlardı. Günümüzde ise bilmeden söyleniyor. Anlamı bilmeden söyleniyor bu cümle. La İlahe illallah tevhidini iyi kavramak lazım. Şimdi dua bir ibadettir. Cin suresinin 20. ayetine geliyoruz. İki ayet sonrası. De ki ey Resulüm ben sadece Allah'a yalvarırım ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam diyor. Bunu bize öğretmek için. Allah ile beraber kimseye yalvarmayın. Manevi yardım sadece Allah'tan istenir. Dua bir ibadettir. İbadet ancak Allah'a yapılır. Korku bir ibadettir. Korku sadece Allah'tan olacak. Allah'tan hakkıyla korkmayan insanlar, şeytandan korkar olurlar. Diyor ya, Ali İmral 174. ayetinde. Eğer siz iman ederseniz, yalnızca benden korkun, buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şeytan ise kendi dostlarını korkutur. Bu rızık korkusu olur, başka bir korku olur, can korkusu olur. Cennet ve cehennemin sahibi olan Allah'tan kork. Zaten Allah'a tevhid kullanırsan hiçbir zaman aşk alacağım ya, korkusu olmaz hocam ya. Yani. Hiçbir zaman. Amerika yok. yıkacağım diye yana çıkarım. Diyor mu? Tevhid böyle gerçekleşiyor. Yani iman e, kişiyi kurtarmıyor. Sadece iman. allah Teala bak ayette ne okuduk? Allah şirk koşan asla affetmez diyor. Şirk koşarak ölen tövbe etmeden öyle. Ama bunun dışında günahlarda Allah dilediğini affeder. O halde bizim tek yegane amacımız şirk koşmadan Allah'ın huzuruna varabilmek olmalıdır. Allah mabuttur Kendisine ibadet edilendir. Ve ibadetlerin şeklini, şemalini Allah belirir. Allah bu dini tamamladığını bildiriyor Maide suresi 3. ayetinde. Din tamamlanmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dinden olmayan bir şey bugün de dinden olamaz. Birileri çıkıp da ben işte rüyamda Resulullah'ı gördüm, işte şöyle yapsınlar diye emretti derse bu kabul edilmez. Veya ben keşifle şöyle gördüm dese bu kabul edilmez. Din tamamlanmış. Allah ayetinde bunu bildiriyor değil mi? Son, son e, din oldu. eksik miydi de senin keşminle tamamlanacak. Artı senin keşfinin ne mahiyette olduğunu ne bilelim biz. Ya kendinden menkul bir şeyse. Şeytan mı kılmadır mal? Dolabilir değil mi? Şeytan tuzak kuryasına göre. Tabii. Hızır diye gelen, İsa diye gelen, Musa diye gelen. İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kime ölüm, Allah ile birlikte kendisine dua ettiği bir nit olduğu halde gelirse cehenneme girer. Bunu Buhari rivayet ediyor. Her kim Allah ile birlikte kendisine dua ettiği bir nit olduğu halde gelirse cehenneme girer. Nit benzer. Yani e, allah Teala ile beraber şirk koştuğu kimse ile beraber Dura ölürse. Dua kattı, tevessül vesile etti ama... Ha. Müslim'in Cabir radıyallahu anh'den rivayet etmiş olduğu hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ın karşısına hiçbir şeyi şirk koşmadan çıkan kimse cennete girer. Ona şirk koşarak kavuşan ise cehenneme girer. Bunu Ahmet bin Hanbel ve Müslüm Allah Allah. rivayet ediyor. Şirkten korku duyulması, riyakarlığın şirkten oluşu, riyakarlık küçük şirk kapsamında buyruluyor. Salihler hakkında en çok korkulan şeyin rüya oluşu, cennet ve cehennemin yakın olduğu, her ikisinin de yakınlığı aynı hadiste zikrediliyor. Şu Cabir radıyallahu anh hadisinde olduğu gibi. Hiçbir şey şirk koşmadan Allah'ın huzuruna varanın cennete, şirk koşarak varan ise insanların en çok ibadet ehli olanı olsa dahi cehenneme gireceği. Allah Allah. İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi ve evlatlar için putlara tapmaktan uzak tutulmalar dileğiyle en önemli meselelerden birisi ortaya çıkıyor. <gülüyor> Nesli için böyle dua ediyor. Allah Allah. Benim neslimi putlara tapanlardan eylem ediyor fakat İbrahim Aleyhisselam dinine tabi olduğunu söyleyen insanlar Lat, Uzza, Menat, Hubel gibi işte hacılara sevik, işte ekmeklerini yağ batırıp dağıtan Hayırlı bir takım insanlarmış bunlar. Bunlar vefat edince kabirleri ziyaretgah haline getiriliyor. Ve Hulat'la Uzlanın kabirlerini ziyaret etmeden haç yapan haççı sahip değildir diye insanlar arasında söz çıkıyor. allah Teala Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Ayetini indiriyor buna karşı. Buhari'de bakın Ayşe Radiyallahu anh'dan gelir. bunların bu yanlış şeylerini yapmak için. Tevhiti. Eferâ ey Necim vel uzâ. Necm suresi 19. ayetin tefsimde i̇bn Abbas radıyallahu anh öyle diyor. Lat ve uzâ. Zamanında işte böyle hacılara ekmeklerini yağ bandırıp dağıtan kişilerdi diyor. Güzel insanlarda evet. Ve onlar Zamanla Allah ile aralarında aracı kılmaya başladılar bu insanları. Günümüzde yapıldığı gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinin bu şekilde tahrif edilmesi gibi onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğini tahrif etmişlerdi. Şirke böyle düşmüşlerdi. Zümer Suresi 3. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Onlar derler ki Biz bu putlara yani bunlara ancak bu dost edindikleri kimseler ancak bizi Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye başka bir şey değil diyor. Onun için aracı kılıyoruz diyorlar. Bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye bak. Niyet düzgün değil mi? Ya da düzgün mü gözüküyor? Düzgün gözüküyor hocam. Ama Allah işte bunu şirk diyor. Cenab-ı şirk diyor. Bir diğer taraftan Tevbe suresi 31. ayetinde ki ilerleyen derslerimizde inşallah onu da göreceğiz. Ee, onlar diyor İsrailoğullar için rahiplerini, hahamlarını, din adamlarını Rabler edindiler buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Bunlar acaba din adamlarının, hahamlarının, rahiplerin önünde secde mi ediyorlar? Namaz mı kılıyorlardı onlara karşı? Veya başka bir şey mi yapıyorlardı? Öyle değil. Bunu Allah Resulü açıklıyor. Adi bin Hatemettai, Hristiyan iken Müslüman olmuş bir sahabi. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Biz yani onlar e, rahiplerine, hahamlarına ibadet etmiyorlardı ki neden Allah onlar Rab edindiler buyurdu diyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki onlar diyor rahiplerinin hahamlarının helal dediğini helal, haram dediğini haram kabul etmiyorlar mıydı? Ya evet öyleydi Allah. diyor. İşte diyor Rab edinmek budur buyuruyor Allah Resulü Helali, haramı kim koyar? Allah. Tevhid demek Müslümanlık demek Allah'ın helal dediğini helal bilmek, haram dediğini haram bilmektir. Allah'tan başka helal haram tayin edici kimseleri reddetmektir. İşte la ilahe illallah da bu da var. La ilahe. Helal haram koyan başka yok. Illallah ancak Allah. Biz yanlış anlamışız abi. Eş. İbrahim aleyhisselam bu duasında çünkü onlar yani putlar insanlardan bir çoğunun sapmasına sebep oldular Rabbim dedi. 36. ayetti. Az önce okudunuz 35. ayetti. Bu ayette de belirtildiği üzere çoğunluğun müttela olduğu bu durumdan ibret almıştır. İbrahim Aleyhisselam. İmam Buhayr Rahimeullah'ın da işaret ettiği bu ayet ve hadislerde La ilahe illallah'ın tefsiri de yapılmaktadır. Yani La ilahe illallah. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Şirkten uzak kalabileninin fazleti anlaşılıyor yine. Uluhiyet ve ibadet tevhidindeki şirk Tevhidin tamamını yok eder. Dikkat edin. Uluhiyet ve ibadet tevhidindeki şirk, tevhidin tamamını yok eder. Şirk ise iki çeşittir. Açık büyük şirk ve gizli küçük şirk. Büyük şirk, kişinin Allah'a bir nit edilmesi, bir benzer edilmesi ve Allah'a dua eder gibi ona da dua etmesi, ondan korkması, ondan ümit etmesi veya onu Allah gibi sevmesi, veya ibadetin herhangi bir şeklini ona yöneltmesidir. Böyle bir şirk, böyle bir şirk, sahibinde tevhid namına hiçbir şey bırakmaz, cehenneme götürür sahibini. Allah'ın cenneti haram kıldığı ve mekan olarak cehennemi reva gördüğü müşrik işte budur. Allah'tan başka bir varlığa yöneltilen bu ibadeti kişi ister ibadet olarak isterse tevessül veya başka bir isimle isimlendirsin. Bu büyük şirk kapsamındadır. Çünkü nazara itibarı alınan ölçü eşya için kullanılan lafız ve ibareler değil anlam ve hakikatleridir. Biz buna çay diyoruz. Başkası buna su diyor veya başka bir şey diyor. Ama nedir? Önemli var. Şunun içindekidir değil mi? Evet. İşte sen ona ister tevessülle ister istigase de şirk şirktir. Başka isimler koyman onu değiştirmez. Hükmünü. Küçük şirk ise İbadet makamında bulunmayan şeyler, yaratılmışlar konusunda aşırı gitmek, Allah'tan başkası adına yemin etmek, basit reyakarlıklar gibi şirke kapı aralayan tüm söz ve fiiller de küçük şirk kapsamındadır. Bu da tevhidin tamamını yok etmese de zedeler. zedeler. Tevhide zıt olan büyük şirk, ebedi olarak cehenneme girmeye, cennetten mahrumiyete sebep olduğuna ve mutluluğun elde edilmesi için mutlaka şirkten uzak kalması gerektiğine göre kulun en üst düzeyde korku ve endişeyi, Şirke düşmek hakkında taşınması gerekir. Şirkin her türlüsünde ve ona yol açan sebep ve vesilelerden şiddetle kaçınmalıdır. Peygamberler seçkin ve önde gelen kullar gibi şirkten korunması için Allah'a sığınmak ve ondan korunma dilemek gerekir. Buna göre kula düşen göre, ihlası kalbinde geliştirmek ve güçlendirmektir. Bunun yolda, gizli açık tüm işlerde... Ve kulun gerçekleştirdiği tüm fiillerde, ibadet, itaat, tevbe, ümit, arzu, rızalık ve sevap beklentisiyle Allah'a olan bağını sıkı tutmaktır. Tabiatı gereği ihlas, hem büyük şirki hem de küçük şirki def eder, kovar. Şirkin herhangi bir türüne kişi, ihlasındaki zayıflık sebebiyle bulaşır. Yüce Allah. Yusuf suresinin 108. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Resulüm de ki işte bu benim yolumdur. Basiret üzere Allah'a davet ederim. Hem ben hem de bana uyanlar. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. İbn Abbas radıyallahu anhıma şöyle anlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhı Yemen'e gönderdiğinde şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gideceksin. Evet. Onları ilk davet ettiğin şey, Allah'tan başka gerçek anlamda ibadet edilmeye layık bir başka varlığın bulunmadığına tanıklık etmek olsun. Bir başka rivayette ise, ilk davetin Allah'ı birlemek olsun. Bu konuda sana itaat ederlerse, Allah'ın kendilerine her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Evet hocam. Bu konuda da itaat ederlerse, Allah'ın zenginlerinden alıp fakirlerine verilecek sadakayı zekatı farz kıldığını bildir. Bu konuda da itaat ederlerse değerli mallarını almaktan sakın. Yani zekat vermeye kabalettikleri zaman mallarının en seçkinlerinden alma diyor, orta hallilerinden al. Allah Allah. Mazlumun duasından da kaçın. Zira mazlumun duası ile yüce Allah arasında hiçbir engel yoktur. Yoktur. Bunu Buhari ve Müslim e rivayet ediyor. Hadis-i şeriflerde mesela burada e, küçük bir Ayrıntıya dikkat çekelim. Mesela ne diyor? Malının seçkinlerinden alma. Çim çekir atmadım. Malının seçkinlerinden alma zekat evet. kabul ettikleri takdirde. Yani normalde Allah Azze ve Celle ne buyurur? Lantenalul birre illa yunfiqun emin Siz hakiki iyiliğe hayra sevdiklerinizden infak etmedikçe ulaşamazsınız diyor, değil mi? Evet hocam. İşte bu bu işin kemal yoldur. He. Ama Kendi kişi oyununda verdiği şey böyle olmalı diye. Kişi sıradan bir malından zekatını verse de o zekat borcunu demiş olur. Ama iyisinden verirse ne olur? Kimin e sevaplısını şey yapmış olur. Şimdi He. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam öyle tavsiyeleri var ki mesela burada bunu yapması e, zekatı iyilerinden seçerse olumsuz bir takım düşüncelere sebep olur. Allah Resulü'nün öyle tavsiyeleri var ki yani ümmetin tevhidi noktasına gerçekten dikkati ...alınması gereken şeylerdir bunlar. Namazda diyor saflarınızı... ...düzgün tutun diyor. İleri geri durmayın diyor. Yoksa diyor kalpleriniz ihtilaf eder diyor. Sen Bir. Allah. İkincisi... ...namazda... ...yani cemaatle namazda böyle birilerinin... ...omzuna basarak ne bileyim omzunu itekleyerek falan... ...saflar yarmaya kalkışmadan gelenin... ...sevabından bahsediyor cuma namazına. Gelenin diyor veya cemaatle namazın. Evet, evet. Kimsenin rahatsız etmeden... ...saflara yarmadan gitmek, sarflar yarmadan boş, bulduğu boşa oturmak diyor. Hiç namazlarda dikkat ettiniz mi? Bir kimsenin omzuna şöyle dokununca dönüp nasıl bakıyor böyle? Ters ters bakıyor hocam. İşte bak nefsin bu kapıdan girmesine engel olmak istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmet arasındaki ülfeti bu gibi sebeplerle dağılmaması için ne kadar çok tedbir alınıyor değil ya, mi? Ya Allah her şeyi düşünmüş. Yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu yap diyorsa bize Düşen yapmaktır. Kırık bardak, örneğinde... Kırık bardak örneğinde olduğu gibi anlattığımızda vardınız herhalde. Evet. Yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerine Allah söyle tabi alakalı. olma bizim evet. menfaatimiz içerisinde. İşte kurban e, i̇bn Ömer radiyallahu anh'a soruyorlar. Kurban vacip mi? Sünnet mi? O da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kesti. müminlerde de diyor, Yani sahabeler. İşte. O da diyor ki iyi de diyor. Farz mı? Sünnet mi? Diyor. Allah Resulü Kesti müminlerde kesti. Diyor. Allah Allah. Anlamadın diyor. Farz mı sünnet mi diyor? Allah Resulü kesti müminlerde kesti diyor. Dördüncü sefer soru yine aynı cevap verir. Bu kadar. Allah Resulü yaptı bunu. Varsa imkan kesersin, yoksa kesemezsin yani. Bu kadar. Kaz ve sünnet diye bir şey yok. Yok. Efendim. Allah Resulü Hz. Peygamber böyle bir şey dememiştir buna. <gülüyor> e kurban da insan da kendini çok sıkıştırıyor. Kurban kesebilmek için bankadan kredi çekiyor, borç aldı. <gülüyor> şimdi eee bu neyi gösterir? Bu işin Allah için yapılmadığını gösterir. Allah için yapan haram bir yolla bu işe ele, ele tevessüs eder mi? Işte faizle kredi çekmek gibi. Adet olmuş. Yani bizim adet ile ibadeti ayırt etmemiz lazım. <gülüyor> Insan eee domuz etini iyi deyince tiksiniyor değil mi? Oluyor. Içki içenlere sunuyorsun. bunlar Biz, da kabul etmiyor. Biz mu olduk diyor. Biz gavur muyuz diyor. <gülüyor> Içkiyi haram kılan Allah, domuzu da haram kılan Allah. Evet hocam. Veyahut köyde başını örtüyor, şehre gelince açıyor. Açıyor. hocam. Evde başını örtüyor, arabaya biniyor işte serinlik olsun diye açıyor. Bunlar ee, i̇badet şunu anlamamak, bilmemekten kaynaklanıyor. Cehaletten kaynaklanıyor. Demek ki bu Allah'ın emri olduğu için değil. Birilerinden... Bak korkudaki tevhid burada da açığa çıkıyor. İnsanların diline düşme çekintisi. Yalnızca Allah için has kılmak dedik değil mi? Allah'ın katında amellerin makbul olabilmesi için iki tane şart vardır. Ayrılmaz şart. Olmazsa olmaz. İkisinden biri eksik olursa o amel Allah katında makbul değildir. Bunlar, birincisi ihlas dedik. Allah'a has kılmak onu. Allah için yapmak. Allah için yaptığın bir şeyde hiçbir kulun kınamasından veyahut zulmünden korkmamak. Evet. Ve yaptığın amelin de sünnete uygun olmaz. Kafana göre yaptığın bir şey olmamaz. Allah'ın koyduğu bir ölçüde Allah'a yaklaşabilirsin. Kafana koyduğun bir ölçüde değil. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki: Allah Resulü aleyhissalatu Allah. vesselam bize bizi cehenneme, cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladı ve bizi cennete yaklaştıracak her şeyi açıkladı. Allah Allah. Başka bir yol aramana gerek yok. Sünnete müracaat et. Sünnet sana cen seni cennete ulaştıracak yolu gösterecektir. Başka bir yol aramana gerek yok. Hakkı bulmak onun nasıl öğrendi? Ehilden hakkı ulaşmaya asın. Ali radıyallahu anh sözü o. eğer ehline bakarak hakkı bulmaya çalışırsan hakkı bulamazsın diyor. Yani önce hakkın ehlini tanımaya kalkarsan diyor ehli. hakkı bulamazsın evet diyor. Hak, yani ehli hak kimlerse. Ama diyor siz diyor önce diyor hakkı tanıyın diyor. Hak ehlinin de kimler olduğunu öğrenirsiniz diyor. Allah Allah çok doğru bir söz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Allah ben size iki bıraktım. Sarıldığınız takdirde asla sapıtmazsınız. Sapıtmazsınız. Bu heva ve hevesinden konuşmayan peygamberin sözüdür. Konuştuğu ancak bir vahiyden ibarettir diyerek ayette kefil olunan Allah'ın Resulü'nün sözüdür. Asla sapıtmazsınız. <gülüyor> Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor. Biz ilk önce kitabı ve sünneti tanıyacağız ki kimler kitap ve sünnete uygun Ondan sonra karar vereceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Bir cemaate giriyoruz, bir topluluğa giriyoruz. kitabı ve sünneti işte onların anlayışı orantısında neyse artık. Kitap ve sünnete uygun olan bu diyoruz. Ona uymayanı da kabul etmiyoruz. Halbuki bizim öncelikle kitap ve sünneti iyi tanımamız lazım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam. ne buyuruyor? Ama sen e, cemaatlere gittiğin zaman, yani günümüzdekileri kastediyorum Eee... Hoca efendi cemaatin önderi artık o toplumun önderi ne derse eyvallah diyeceksin. Kitap ve sünnet yok. Bunlar zaten kitap ve sünnetten süzme. Allah. Bunlar zaten kitap ve sünnetten süzme derler. Seni kitap ve sünnete müracaat etmeni bile görmezler. Herkes herkes kitap ve sünnetten hüküm çıkaramaz, doğru Bak doğru bir sözde batıl bir mana murad ediyorlar. E sen de hüküm çıkarmak için okuma. Bir Allah'ın mesajını bir oku bakalım. İlla ki hüküm çıkar, şu helal, şu haramdır dediği okuma. Geçmiş peygamberlerin kıssasını anlat. Kur'an-ı Kerim'de kaç tanesi hüküm ayetidir ki? 600 <gülüyor> küsur küsür ayette. Altı bin ayette. Kaç tanesi hüküm ayetidir? 250 civarında. Hüküm ayeti, ahkam ayeti. Gerisi ümmete misal veriyor, ders veriyor kıssalar anlatıyor. En sıradan bir bedevinin anlayacağı tarzda indirmiştir Allah Kur'an-ı Kerim'i. Allah Allah. En sıradan bir bedevinin. Bak Adib'in bin Hatem dedik ya bu Adib'in bin Hatem e, Bakara suresinin e, işte siyahplik beyaz iplikten ayrılınca kadar yeme içmeye devam edin ayetini okuduğu zaman yastığının altına bir siyahplik bir beyaz iplik koyuyor. Bir siyahplik bir beyaz koyuyor. Oruçta değil mi hocam? Ramazan ayında. Bakıyor işin içinden çıkamıyor. Geliyor Allah Resulü ve Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle böyle buyurur. Fakat ben bu işten bir şey anlamadım. Anlayamadım. Git bugünkü cemaatlere de bak böyle bir şey. Ay sen kalır oldun. Nasıl olur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ne kadar kalın kafalısın diyor. Orada diyor Allah'ın kastettiği diyor Gecenin zifiri karanlığı ile Sabahın gündüz aydınlığı. Yani fecrin aydınlığı. Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Adi bin Hatem'e buradaki incele dikkat edin. Ne kadar kan kafalısın diyor mu? Yani anlayışı kıt. Bir daha Kur'an okuma. Senin anlayışın kıt diyor mu? Demiyor hocam. Demiyor. O halde o halde ki e, eminim ee, pek çok insan şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle açıklamasaydı bu ayetteki muradı anlamayacaktı ve pek çok ayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in açıklamasında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a illaki uymak şart. Başlıyor. Kıyamet Suresi'nin e, 24. dördüncü ayetinde miydi? 27. ayetinde. Kur'an'ı biz indirdik, onun açıklaması da bize düşer buyuruyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her ayeti açıklamış mı? Açıklamam. Açıklamamış. Namazı emretmiş, açıklamış mı namazı? Öğleyi dört kılacaksın, ikindiği dört kılacaksın, akşamı üç kılacaksın, yatsıyı dört kılacaksın, sabah iki kılacaksın, açıklamış mı? Açıklamam. Açıklamamış. Kim açıklıyor? Allah Resulü ve Vesselam'ı açıklıyor. Allah Vesselam. Ama Allah ne buyuruyor? Açıklamak bize düşer diyor. Resulünün dilinden açıklıyor. İllaki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine başvurmak hükümlerde şart hükümlerde. Evet, hocam. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kısası anlatılıyor dedik. Misaller veriliyor. Tevhid anlatılıyor. Umum peygamberlerin, genelde bütün peygamberlerin daveti La ilahe illallah uluhiyet tevhidine olmuş. Hocam müsaade var mı ya? İnsanlar e, fıtratları gereği rububiyet tevhidini çözebilirler. Yani ne demek? Allah'ın varlığını bulabilirler. allah Teala insanları Fıtrat üzere yaratıyor. Hadiste öyle buyuruyor. Fıtrat <gülüyor> üzere yaratır. Yani yeni doğan bir çocuk fıtrat üzeredir. Zannetmeyin ki bu İslam üzeredir. İşte çocuk doğunca cennetlik duar. Öyle değil. Annesi babası cennetlikse babası cennetlikse cennetliktir. Babası cennetlikse o çocuk cennetliktir. Babasına tabidir çocuk. Söyle biliyoruz hocam. Kao çocuğu bile Müslüman olarak doğar biliyoruz. Halbis söyle değil mi? Şimdi, hadiste buyurulan fıtrat üzerine doğar. Müslüman olarak doğar değil, fıtrat üzerine doğar. Fıtrat demek, e, eğer o çocuk fıtratı bozulmadan... Fıtratı, yani fıtratı, görmeden değil mi? Fıtrat diyeceğiz. Fıtratı bozulmadan... Bak hiçbir dışarıdan bir unsurla, tabiatındaki, içindeki şey bozulmadan bu fıtrat dediğimiz şey. Fıtrat nedir biliyor musunuz? Açın Araf suresinin 172-173. ayetlerini bak. Fıtrat, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye allah Teala'nın ruhlardan ahit aldığı zamandır fıtrat. Fıtrat o. ilk misak diyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman bütün ruhlar dedi ki, Evet sen bizim Rabbimiz. İşte fıtrat odur. Fıtrat Allah'ın Rabbliğini kabul edilecek şeydir. Yapıdır. Kabiliyettir. Ne diyor hadiste? Eğer annesi babası Müslümansa onlardan Müslümanlığı öğrenir. Medyusi ise meclisi olur. Hristiyansa Hristiyan olur. Yahudi ise Yahudi olur. Onlar öğrenir yani. Başka dışarıdan sebeplerle. Ama o haliyle kalsa... Ee, Diyelim bir dağ başında dünyaya geldi, bir yalnız adada dünyaya geldi, o kimse Allah'ın varlığını bilir, bulur. Allah'ı inkar edemez, hiç kimse edemez. Ateistler de edemez. Ateistler de edemiyor. Ha ne diyor? Allah'ın adını başka bir şey veriyor, dua diyor. Evet. İşte bir takım güçler diyor, yıldız diyor, ay diyor, güneş diyor, neyse artık. Ama Allah'ı inkar edemiyor. Allah'ın ismini başka Yahudiler, Yahudiler zaten Allah, Allah... onlar, onlar, onlar Allah'a iman ediyor, oh. ediyor onların problemi Peygamberlerin şeyinde. Mesela oh, ucuğair var diyorlar ya. Orada tevhidi bozuyorlar Hayır mesela tabi. Bir sapıl, değil mi hocam? Şimdi Allah Teala insanlara tek bir din göndermiştir kardeşler. Tek İslam dinini göndermiştir. Dini Musa Aleyhisselam İslamı tebliğ etti insanlara. İslam nedir? Allah'a. Bak iman. Evet. Allah'a iman. Meleklerine, kitaplarına peygamberlerine iman değil mi? Evet hocam. Daha başka işte ahiret günü falan. Evet. Burada biz peygamberlere iman kısmını ele alacağımız için peygamberler üzerinde dur duracağız. İslam'ın şartı peygamberlere de iman etmektir. Musa aleyhisselam'ın ümmeti iman ettiler. Peygamberlere de iman ettiler ve Müslüman oldular. Müslüman olarak yaşadılar, öldüler. Ondan sonra İsa aleyhisselam geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine iman. Ne oldu? Devreden çıktı. Bunlara ne dendi? Yahudiler dendi. Müslüman kim oldu o zaman? İsa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Bunların adı Müslüman oldu. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman yine peygamberlere iman esası devreye girdi. Peygamber Efendimiz'e iman ederek kalanlar Müslüman ismiyle devam etti. Etmeyenler Hristiyan olarak ve Yahudi olarak kaldı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Allah. Hristiyanlar peygamber efendimizi kabullenemediler değil mi hocam? hocam Kabul peygamber. etmediler evet. Ya, Bu peygamberler hep uluhiyete davet ettiler dedik. Uluhiyet tevhidine davet ettiler. Bütün umum peygamberler davetleri buna olmuştur. İnsan fıtrat üzerine doğar Fıtrat üzerine Fıtratı ile sahip olduğu iman Kula yeterli değildir Eğer bir yalnız adada Dedik örnek verdik Ona peygamberin daveti ulaşmamışsa O mesul değil ama şu ortamda insanlarla e, iletişim içerisinde olduğun ortamda Kişinin o fıtratı Allah'ı tanımaya yönetmesi gerekir Yani Allah'a iman eden kimse Allah'ı tanımaya yönelir Yönelir allah Teala bu imanı yeterli görmediği için Allah'ı tanımanın gerektiği, Allah'ı birlemenin gerektiğini net bir şekilde ifade etmek için peygamberlerini gönderir. Onu şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Şimdi anneden babadan görmemiş. insan köylü, cahil yetişmiş. Mesuldür. Yani... Mesul oluyor mu? Tabii. Ama cahil. Mesul. Yani şimdi biz. o kişi öldüğü zaman... Yani onun şiysu ne olur, akibeti nasıl olur? Akibeti şurada açığa çıkar. Ee, o kimse gerçekten cahil olarak kalmışsa... E, kölemiz öyle cahil çok, anneden babadan görmemiş. Annesi babasını, da annesinden babasını da görmemiş? Anne babadan görmek gerekmiyor. Bilakis anne babadan gördüğüne kanaat etmemesi i̇şte gerekir. Böyle toplumuna girmiyor. İnsan yani. bak, insan böyle toplumuna girdiğiniz zaman çekinir yani. Şimdi şöyle bir şey. Söyle de bende ortam kuramıyor. Çekiniyorlar yani. Böyle insanlar memlekette çok. Doğru. Ben hissediyorum onları. Doğru ama ben sana şöyle ifade edeyim. Bir adam Türkiye'de dünyaya gelmekle annesinden babasından gördüğü hayat tarzıyla doğuyor büyüyor yaşıyor ölüyor. Bir başkası da Avrupa'da Dünya'ya geliyor, Almanya'da, İngiltere'de evet. Dünya'ya geliyor, İsrail'e Dünya'ya geliyor. Bunun kabahati ne? Afakit işte. Allah taklidiği imanı kabul etmez. Anneni babanı taklit ederek e, iman etmeni kabul etmez. İşte insanlar Allah var diyor, Peygamber şöyle diyor. Bu değil. Kulun tahkiki imana ulaşması lazım. Kendisi Allah'a ne şekilde? Delil ile bilmesi lazım Allah'a. Delil ile bilmesi lazım. Peygamberi bilmesi lazım. Uydum kalabalığıyla iman olmuyor. imanda taklit asla Allah kanıta geçerli değildir. Millet nasıl yapıyor? Ben de öyle Şu düşünce millet ha. çok şimdiden. Hristiyanın kabahati ne o zaman? Veya bir Alevi köyünde duanın kabahati ne o zaman? O da nasıl babasını taklit ediyor. Onun kabahatiyle. Ama Allah her kula vesuliyet yükler değil mi? Ne diyor Allah azze ve celle ayette Enfal 42'de? Helak olan delil üzerine helak olsun. Yaşayan da delil üzerine yaşasın diye. Araştırma yapacağım. Tevhidi bilmemiz lazım. Kulun tevhidini gerçekleştirmesi lazım. Peygamberler insanlara tevhidi anlatmak üzere gönderilmiştir. Allah-u Teala'ya hakkıyla tanımak. Mesela allah Teala'nın sıfatlarında şirk koşmamak dedik. allah Teala'nın uluhiyetinde ve rububiyetinde şirk koşmamak. Mesela allah Teala rezzaktır dedik değil mi? Rububiyetiyle ilgili bir şey. Rızık verici olmaz. Bunda tevhidi ihlal edebilir insan. bize allah Teala'nın sıfatlarında tevhid etmek vardır. Yani allah Teala kendisini... Ne gibi sıfatlarla vasıflandırmışsa, öylece iman etmek. Allah kendisini nasıl evet. vasıflandırmışsa, öylece iman etmek. Mesela, Allah arşı istiva etmiştir. Arş nerededir? Göktedir. Bak, tamam. Ayette belirtildi diyor. Arş göktedir. Allah yukarıdadır. allah Teala'nın eli vardır diyor. Ayette. Hadislerde, işte ayağı vardır diyor, cehenneme dayayacak diyor mesela ayağını. Allah'ın gülmesi vardır diyor. Bunlara biz böylece iman ederiz. Yorma gitmeyiz, hiçbir mahlukata benzetme gibi üstümüze vazife olmayan düşüncelere dalmayız. Çünkü Allah Teala ne buyurur, onun misli gibi, on hiçbir şey yoktur, onun benzeri bir şey yoktur Allah Teala. Hiçbir mahlukata benzetemeyiz. Diğer tarafta. Ee, yoruma da gitmeyiz. Mesela Allah'ın elinden kasıt kudretellidir. İşte dünya semasından nüzulünden kasıt rahmetinin inmesidir. Bu gibi yorumlar allah Teala'nın sıfatlarını iptal etmektir. Bu da sıfatla tevhidi sıfatı i̇ptal sıfat değil. tevhidini iptal eder. Allah kendisi nasıl vasıplandırmışsa öylece iman ederiz. Ne bir yoruma gideriz ne de bir teşbihata, allah Teala mahlukatına benzetme Türk türlü yorumlara gitmede olduğu gibi iman ederiz. Çünkü bunlar ancak vahiy ile bilinebilecek şeylerdir. Vahiy ise bu konuda bize detaylı bilgi vermemiştir. Bu kadar. Nasıl bildirmişse öylece iman ederiz. Şimdi sor. Kocalara sor. gönderlere sor. Allah nerede diye. Her yerde diyorlar. Maalesef mekandan münezzehtir diyorlar. <gülüyor> Bizi hiç o, hiç o yorumlara hiç o yorumlara gitmeyiz. Ebu Hanife e, Ebu Hanife kendisine soru zaman işte bir kimse Allah nerededir bilmiyorum derse kafir olur diyor Ebu Hanife fıkul Ebsat kitabında. Allah arşı istiva etmiştir. Arş nerededir bilmiyorum derse kafir olmuştur diyor. Arş semadadır diyor. Dua ederken diyor, elleri diyor göğe açarsın diyor. Zira yer Allah'ın şanına yaşamadı diyor. Hocam yağmur başladı herhalde ya Allah'ın sınıfı. <gülüyor> de şu yağmur bekliyor ya. İşte kurban olduğum bir biraz buna çiçebilir. Şalan taş için Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma e, Seyil bin Sat radıyallahu anh e, Seyil bin Sat radıyallahu anh ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü şöyle dedi. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü tarafından sevilir. O da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi nasip edecektir. İnsanlar gece olunca aralarında sancağın kime verileceğini konuşmaya başladılar. Sabah olunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. Herkes sancağın kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talip nerede dedi. Gözlerinden rahatsız olduğunu söylediler, haber gönderip çağırttılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tükürüğünü Ali radıyallahu anh'ın gözlerine sürüp dua edince gözleri sanki hiç ağır, ağırmamış gibi iyileşti. Daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve ona verdi ve şöyle dedi. Düşman sahasına varana kadar ağır ol. Daha sonra onları İslam'a davet et. Allah'ın kendileri üzerinde ne gibi hakları olduğunu bildir. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin eline bir insanı hidayete erdirmesi kızıl develerden daha hayırlıdır. Bunu bu ve Müslüm rivayet ediyor. Konuşmaya başladılar kısmı hadisin orijinalinde yedukun kelimesiyle ifade edilmiştir. Diyor. Allah'a davet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itibar edenlerin yoludur. Allah'a davet etmek. İhlasa dikkat çekiliyor. Çoğu kimse Hakk'a davet için ayağa kalktığı halde insanları kendi nefsine davet etmektedir. Kendisine çağırmaktadır veya kendi cemaatine çağırmaktadır. Basiret farzlardan birisidir. Tevhidin güzelliklerinden biri de Allah'ı makamına layık olmayan inanç ve düşüncelerden tenzih etmektir. Şirkin çirkinliklerinden birisi ise Allah hakkında yakışıksız bir inanç ve düşünce olmasıdır. Bu meselelerin en önemlilerinden birisi Müslüman'ın vele ki şirk koşmasının müşriklerden uzaklaşması gereğidir. Tevhid farz olan ilk şeydir. Tevhid her şeyden hatta namazdan daha önceliklidir. Namazdan da öncelikli. Allah'ı birleme ile La ilahe illallah kelimesine şehadet etmenin aynı anlamda olduğu anlaşılıyor. İnsanlardan bir topluluğun ehli kitap oldukları halde bunu bilemeyeceği, bilemeyebileceği ya da bildiği halde amel etmeyebileceği yani Hristiyanlara veya haddilere e sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun diyor diye Muaz Bin Cebih radıyallahu anh. Ehli kitap olsa da yani bir peygambere tabi olmuş kimseler olsalar dahi la ilahe illallah tevhidine habersiz olabilecekleri veyahut da bu bu Aha. tevhid ile amel etmemiş olabilecekleri. Bunu ihlal eden bazı ameller yapabiliyor olabilecekleri anlaşılıyor. Eğitim öğretimde aşamalı bir yol izlenmesine dikkat çekilmesi ki e, aşamada Allah Resulü'nün muazza tarif ettiği Muaz'a tarif ettiği şey nedir? İlk önce tevhid sonra namaz Sonra başka şeyler. Önem sırasına göre takip edilmesi yani. Zekatın ödenmesi. Öğreticinin öğrenende oluşan şüpheleri gidermesinin gerektiği. Zekatta değerli malları almaktan sakınılması. Mazlumun duasından sakınılması gerektiği. Yani bedduasından. Mazlumun duası isterse kafir olsun. Zulme uğramış kişinin bedduası Allah ile arasında bir engel, bir perde yoktur diyor hadisde. İsterse kafir olsun zulme uğramış olan. Dost varsa oluyor, Zulme uğrayan kimsenin zulm razı, razı olamaz ya. Yani. yani Müslüman mahlukat kafire bile zulmedemez. Mahlukat da olur mu hocam? Tabii Mesela bir hayvan. Hayvanlar. Tabii hayvana bile boğazlarken Kesinlikle. güzelce boğazlayın diyor. Bu iyice bileyin diyor. Hayvana Yükü eziyet etmeyin. Eziyet ederken azıcık bile hayvan eziyet verişine biliyordur yani içinde bir dua oluyordur değil mi hocam? Konuşan hayvanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve ve önde gelen velilerin başlarından geçen sıkıntı, açlık, onulmaz hastalık gibi çileler de tevhidin delillerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve Allah'a yemin olsun sancağı öyle birine vereceğim ki şeklindeki sözlerinin peygamberlik delillerinden oluşu. Ali radıyallahu anh'ın gözüne kendi tükürüğünün sürmesinin de yine bir peygamberlik delillerinden olduğu, yani bir mucize gerçekleşmesi. Ali radıyallahu anh'ın fazileti, anlatıyor işte Bu olayda sahabenin faziletlerine de bir işaret bulunmaktadır. Yani bahsedilen geceyi sahabe ikram peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı kime vereceğini ve fetih müjdesine kimin nail olacağını konuşarak geçirmişlerdir. Kadere iman etmek, herhangi bir şeyi elde etmek için çaba sarf eden ona kavuşamayabilir. Çaba göstermeyen de onu elde edebilir. Yani diğer sahabeler sabaha kadar onu konuşmuşlar, onu ünit etmişler. Adi radiyallahu haberi yokken, Sadece ona verilmiş mesela. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ali radıyallahu anh'a ağır ol sözündeki adabı. Önce diyor İslam'ı tebliğ et, Tevhidi tebliğ etti. Savaştan önce İslam'a davetin yapılması. ister ilk kez davet yapılıyor olsun, isterse daha önce davet veya savaş yapılmış olsun muhataplara yeniden davette bulunmak meşrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kendileri üzerinde ne gibi hakları olduğunu bildir sözü gereği davetin hikmetle yapılması. Yani böyle paldır küldür bir davet değil de usulüne olgun bir tebliğ yapılması. Mesela Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir onun anlatılması diyor. İslam'da Allah'ın hakkının ne olduğunun bilinmesinin, insanın kendisi eliyle tek bir kişinin hidayete kavuşması karşında alacağı sevabın, fetva verirken yemin edilebileceği, bunun gibi şeyler, Anlaşılıyor. Önceki bölümlerde tevhidin vücubiyetini, gerekliliğini, faziletini, tevhidin insanın hem iç hem de dış dünyasına mükemmel olarak gerçekleştirmesi gerektiğini ve tevhid konusundaki teşvikleri ve faziletleri zikretmiş, tevhidin zıttı şirkten endişe edilmesi gerektiği üzerine durarak kulun ancak bunlarla kemale erebileceği belirtilmiştir. Daha sonra da ee, bu bölümün yani İslam'a davet bölümünün zikredilmesiyle kulun kendisi dışındaki insanların kemale ermeleri için yapacağı şeyin La İlahe illallah kelimesine davet etmek olduğu dile getirilmiş oluyor. Zira kulun tevhizi vacip olan tüm mertebeleri gerçekleştirerek kemale ermedikçe ve başkalarını da kemale erdirmeye çalışmadıkça bu iş tamam olmaz. İşte tüm peygamberlerin izlemiş oldukları yol budur. Bütün peygamberlerin toplumlarına yönettikleri ilk çağrı İbadeti yalnızca hiçbir ortağı bulunmayan Bir ve tek olan Allah'a yöneltmek olmuştur Peygamberlerin efendisi ve önderi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu da budur O da bu davet vazifesini en iyi biçimde yerine getirmiş Rabbinin yoluna hikmet, güzel öğüt Ve en güzel tartışma metoduyla davette bulunmuştur Ve Allah dinini peygamberi yoluyla kaim kılana ve büyük toplulukları hidayete sevk edene de kesinlikle bu konuda gevşeklik ve zayıflık göstermemiştir. Böylece Allah'ın dini peygamber yoluyla yeryüzünün doğularına ve batılarına yayılmış ulaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi davet çalışmalarına bulunduğu gibi elçilerine ve takipçilerine de davetle bulunmalarını emretmiştir. Onların davet çalışmalarındaki en başta gelen madde de tüm amellerin sıhhat ve kabulünün kendisine bağlı olduğu tevhid idi. Kulun bizzat kendisinin tevhid'i gerçekleştirmesi gerektiği gibi başkalarına da bu tevhid çağrısını en güzel şekilde ulaştırması gerekmektedir. Kendisi vesilesiyle hidayete erişenlerin aldıkları sevapların aynısını kul hiçbir eksilme olmadan aynen almaktadır. Allah'a ve la ilahe illallah kelimesine davet her bir kişiye farzdır. Farzı aynıdır. Ancak bu herkesin kendi gücü nispetindedir. Herkes kendi gücü kendi e, tahtinin ispatında bunu yapar. Alim olan kimsenin davet irşat ve hidayet çalışmaları konusundaki görevi alim olmayana göre daha fazladır. Yine bedeniyle eliyle ya da makamı ve diliyle davet çalışmasına güç yetirebilenin bu konumda ve güçte bulunmayanlara göre sorumluluğu daha fazladır. Allah şöyle buyurmaktadır. Gücünüz yettiğince Allah'a karşı takva saydınız. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tevabın 16. Yarım kelime de yarım kelime de olsa. Dine yardımcı olana Allah'ın merhametiyle e, muamele buyursun. Zira kulun gücü yettiği halde dine daveti terk etmesi helake götüren bir sebeptir. İnşallah. E, La ilahe illallah tevhidinin açıklanmasına önümüzdeki haftalarda <gülüyor> devam edeceğiz. Allah razı olsun hocam. Hiç mal. E, Kapattın hocam? Hocam şimşek çaktığı zaman La ilahe illallah Muhammeden Resulullah değil mi? kelimem yok ben devamlı kullanıyorum. Evet. Hocam, maşallah ne yat ya bereketli birse. Hayli bereketli yağmurlar olsun. İnşallah.